nefis mürşide teslim olursa Nefsin terbiyesi sadece ilimle olmaz. Bilimsel olarak bu işi bilmek yeterli değildir. Mümkün değildir demiyoruz ama insan çok zorlanabilir. Hele bu zamanda. Çok ibadet ehli olmak da kafi değildir. İbadetlerin çokluğu da abidleri terbiye etmeyebilir. Bu durum nefsin ıslah olmasıyla alakalıdır. Nefsin başı, başta iki kaş arasındadır. vücuduysa iki kemik arasında, kürek kemikleri arasında bulunur. Ayakları ise çoktur. İnsan vücudundaki letaifleri sarmıştır. Onun için organlarımızla amel yaptığımızda, nefis pay alıyor. Ancak bir Kamil mürşit gözetiminde amel edilirse eğer, letaifler gerçek görevlerini üstlenir. Mürşidi Kamil'in nazarı, Nefsin gücünü azaltır. Nefsi felç eden tek şey nazardır. Mürşid-i Kamil'in nazarı ve terbiyesi sayesinde nefsin ayakları başta toplanır. Bu bazen hissedilir de. Letaifler nefsin elinden kurtulmaya başlayınca kuvvetlenir. Artık nefsi dinlememeye başlar. Nefis letaiflere tabi olur. Letaifler asıl memleketine, emir âlemine yükselirler. Nefis de onları takip eder. Orada nefis, Allah'ın nazarına mazhar olur. Sıfatı değişir. Böylece nefis, nefsi mutmainne makamına ulaşır. Artık, iyi ve güzel işleri emretmeye başlar. İşte bu sebeple, zikir şarttır. Zikirse, bir mürşidi kamilin terbiyesi altında yapılır. Bir mürşidi kamile teslim olmayan insan, yaptığı işlerde, yalnız başına kalır. Zikir, Allah'a olan sevgiyi artırır. Biz Allah'ı sevince Allah da bizi sever. Allah'ı sevmekse insana ihlası kazandırır. İhlas ibadetlerin özüdür, ruhudur. Ruhsuz ibadet olmaz. Bütün bunlar arasındaki dengeyi ise mürşidi kamil bilir. Bir mürşide teslim olan kimse bu işleri yaşayarak ve yaparak öğrenmeye başlar.